Tamam. Şuna bakalım. Şimdi Hristiyanlığa geçiş yapabiliriz <gülüyor> inşallah. Besmele'yi gerek. Ee, hem benim için zor. Ben hem sizin metinden takip ederek e, giderseniz ve ona odaklanacağınızı düşünüyorum. Kafanızın da karışabileceğini düşünüyorum. Ben anlatayım. E, nelerden bahsedeceğiz. Sonra kendim anlatayım. Sonra siz ulaşabiliyorsunuz. E, metni okuyun lütfen. Öyle yapalım. Olur mu? Ee, bir de nasıl Hristiyanlığı hangi bölümlere ayırmışlar, ondan bahsedelim. Şimdi e, üç hafta ayrılmış Hristiyanlığa, e, bu şeyde ilk girişini anlatıyoruz başlangıçından itibaren nasıl bir gelişim göstermiş. E, Hristiyanlıkta önemli olan konsiller var, çeşitli topluluklar bir araya geliyor organizasyon diyelim, toplantı diyelim, büyük toplantılar ve inançla ilgili tartışmaları bir sonuca bağlıyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Haftaya, gelecek hafta, ikinci haftaya Hristiyan öğretisini, Hristiyan e, inancının şeyini, e, temellerini e, öğreneceğiz. İşte Testi inancı nedir, baba nedir, oğul kimdir, kutsal ruh kimdir, Meryem'in yeri nedir? Enkarnasyon nedir? Üçüncü haftayı e, Hristiyan gruplar arasındaki ayrışmalara, işte reform hareketini, Katolik-Ortodoks ayrışmasını ayırmışlar. Dolayısıyla bugün sizin dinleyeceğiniz şey Hz. İsa'nın doğumuyla başlayıp günümüze kadar gelen Hristiyanlığın ana hatları metini daha sonra okursunuz inşallah demin dediğimiz gibi tarihsel gelişimi ve özellikle erken dönemde Hristiyan inancı ile ilgili ortaya çıkan farklı görüşler ayrı farklı görüşler ve bunların sonucunda ortaya çıkan ayrı gruplar bir de kutsal metinlerden bahsedeceğiz arada. Şimdi e, Yahudilikten bahsettik geçen hafta. Demiştim ki Yahudiliği Hazreti Musa ile işte e, Tur dağı ile ya da Sina dağıyla hatırlayın e, hukuka bağlı olmakla katı katı e, bir şekilde katı kuralcı bir hukuk anlayışıyla ve bu dünyaya yönelik bir anlayışla hatırlayın demiştim. Hz. İsa'yı da bunun tam tersi Hz. ve getirdiği mesajı e, göklerle ilgili olan bu dünyayla fazlaca ilgilenmeyen e, katı bir hatta neredeyse hiç bir hukuk getirmeyen e, ...ve değişik bir tanrı anlayışı sunan bir din olarak... böyle ...aklınızda böyle, zihninizde böyle resmedin demiştik. Evet, yine dolma var. Ben devam edeyim. yani Gerçi sonradan dinlerken de sizin için sorun olacak ama... ...görüntü donuyorsa problem yok, ses nasıl, sesle mi kesiliyor... Ses kesik kesik. Hiç anlaşılmıyor. Ee, sanırım Murat Bey'in yapabileceği bir şey yok. Yazdıklarınızı görüyor ama bir daha yazalım. Problem devam ediyor. Yazalım. Evet. O biraz sonra görür. Eee bu işte internet ile ilgili eğer donma varsa yapabileceğimiz bir şey yok. Devam ediyorum ben. Ee, Hazreti İsa'nın kendisinden kendisine aslında tabi olduğu çünkü o bir Yahudi tabi olduğu bu dinden farklı bir e, mesaj getirdiğini ama aslında e, bu Hristiyanlık dediğimiz dinin başka bir figür tarafından bugünkü haline getirildiğini göreceğiz. Pavlus denen bir şahıs karşımıza çıkacak. Şimdi Hazret İsa, e, Hazreti Meryem'den dünyaya geliyor, Zekeriya'nın eşinin Hazreti Zekeriya'nın eşinin niyini, dolayısıyla Hazreti Yahya ile teyze çocukları, e, o kısmı hepimiz biliriz İslami gelenekten. Hz. İsa, e, beşikteyken konuşma mucizesini gösteriyor e, ve 30 ya 30'lu yaşlarında yani bugün genel olarak kabul ettiğimiz o. Yok e, öyle mi? Ben bilmiyorum bize de tavsiye etmişlerdi kulaklığı e, olabilir aslında daha rahatım böyle ama şey çıkarmam lazım değil mi? Bir saniye girişinde çıkaralım oldu mu Etkiledim. inşallah etkilemiştir. E, bakalım Murat Bey ne yazmış e, he şey e, internetle alakalı ben de hani internet daha şey olur daha düzenli bir ortam olur diye okulda yapıyorum mesela bu dersi ee, şu anda gidebileceğim bir yer yok hani Murat Bey daha iyi bir internet bulabilirseniz diyor dersi erteleyelim diyor He. Evet şimdi bir saniye ben bir Murat Bey ile yazışıyım Çok bir şey değişmedi dediniz şey kulaklıkla ilgili olarak. Murat Bey erteleyelim biliyor da arkadaşlar onunla konuşuyoruz. Aslında başladık ettik değil mi? Başla bilseydik keşke problemi. Ben ondan cevap bekliyorum. Biriniz bir şey yazıyorsunuz. O yorumu da görelim. Şimdi benim de konsantrasyonum e, dağıldı. Bakalım ne yapacağız ona karar verelim. Murat Bey hemen yazmıyor. Sizden gelen bir yorumu göreyim. Biz kendi kararımızı verip ona öyle bildirelim. Anladım. Evet. Dersin kayıtlarına da kaliteli olmayacak. Yani ama ben altta Google kullanıyorum. Google Chrome. Hocam internet nasıl? Güzel hocam. burada şey Açılıyor değil mi? Hani video falan yok ama e, hani ben de bir problem gözükmüyor ama sizin hepinizin aynı anda olamaz sistemde bir şey olsa gerek Murat Bey görmedi hala e, şimdi ona danışmadan çıkamayız ama çok büyük ihtimalle iptal olacak işi olanlar e, şey yapsın arkadaşlar. Ee, ayrılabilirsiniz. Tamam, bence de ile ilgili bir şey. Yani biz okulda burada 4 kişi çok hani hızlı hızlı kullanıyoruz. Bu ortamla ilgili bir problem yok. Ee, okulun elektriği ile ilgili bir şey vardı, çözüldü. Bizzat onu gördük, ettik. Benim internetim şu anda çok iyi. Sistemden olsa gerek. Ee, dolayısıyla şu anda yapabilecek yapabileceğim bir şey yok. Murat Bey'den haber bekliyorum. Dediğim gibi işi olanlar aynısın, e, Herhalde bir şekilde ya bundan sonrası kaydedilecek ya da ertelenecek. E, ya başından beri çok kesildi değil mi? Hani böyle. Nasıl desem çoğunluk için iyi mi falan bir orta yol bulmaya çalışsak. Gerçi vakit de geçiyor. Ee, Murat Bey meşgul galiba. Telefonla mı denesek? Yani meşguldür ama Murat Bey'i bir arayalım. Ben Murat Bey'i arayacağım. Bir mikrofonu kapatayım biraz. Evet, aksilik oldu bugün. Hepimiz için kötü oldu. Duyuyorsunuz değil mi şimdi? E, Murat Bey erteleyelim telafi yapalım diyor. E, biraz zor ama sıkıştırdık bu hafta olsun diye. Arkadaşlar sistemde bilmiyorum. İnşallah kontrol edebilirsiniz. E, bu perşembe 20-22 e, arası diye ayarlandı. Tamam mı? 20 dolayısıyla 21 30 arası bir buçuk saatte yaparız. Namaz aramızda olmayacak. İnşallah şeyde bu perşembe yarın değil, öbürsü gün kaç oluyor? 26 Nisan'da Mart'ta. bugünkü dersi yapalım. Haftaya kalmasın diye dedik. herkes duydu, anlaşıldı mı? Yazalım doğru. Yirmi ikiden önce. Bu eski bilgisi yerler Öyle hocam. Çok Evet <gülüyor> Sınıfa da bir tane Deli kapı açayım. kapı açık. bir cebim getir. Şunu kolumun altta sıkıştırırsa. Yok yok. Yok yok. Tamam tamam. He's <laughs> reliant,